يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا بأنكم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبثوا منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيه الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيبا Yücelh lakin ağımlakom ve yafil lakin ibnubakom. Ve meyitgel laha ve rassulhum. Fad fazafazan âdîme. بعد فاصطغ الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتتاتها. فكل محتة بدع. فكل بدع دلالة. فكل دلالة في النار. ثم بعد. Bu hafta 20. dersteyiz. Geçen dersimizin devamı. Geçen dersimizde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında gizlilik dönemi yani İslam'ın Gizli, sırrı olarak yaşanması, davetin sırrı gerçekleşmesi ve İslam'a ilk giren Müslümanlar hakkındaydı. Bu konulardan bahsettik ve İslam'a ilk girenler kimler? Onların isimlerini zikredip Özelliklerinden bahsettik. Bu konulardan çıkartacağımız dersler neler? Bu hafta onları vereceğiz inşallah. Birincisi değerli kardeşler, İslam'a ilk defa girmek, İslam'a girmede öne geçmek büyük bir sevap. Hakk'a girme hususunda yarış etmek ve Hakk'ın muhafazasını, koruyuculuğunu, bekçiliğini yapmak çok büyük bir ecim. Bu sadece o dönemde değil sonraki dönemlerde kıyamet gelinceye kadar devam edecektir. Biraz sonra onun delilini arz edeceğim inşallah. Allah Azze ve Celle İslam'a ilk giren kişileri övmüş ve ilk giren ilk girme hususunda teşvikte bulunmuş. Yani İslam'a İslam'a, Hakka yönelme hususunda Allah Azze ve Celle teşvik etmiş rağbetlendirmiştir. İlk girenlerin ecri ve ücreti sonradan girenler gibi değil. Ancak Allah Azze ve Celle ayet kelimelerde buyurduğu gibi hepsine de bir güzellik etmiş Önceden geçenler, öne geçenler ve sonradan dahil olanlar için hepsi için bir güzellik vardı. Lakin ilk önce hakka kulak veren, infak eden, Allah yolunda savaşan, Kimseyle, sonradan İslam'a dahil olan, sonradan infak eden kimseler bir değil. Bunu Allah Azze ve Celle ayet kerimede belirtiyor. Ali İmran suresinde bakın ne buyuruyor? Ve sari'u ila mağfifiratim min Rabbikum ve Cenneh. Arduhetsemavatu vel ard uuddet lil Rabbinizden bağışlanmaya, ve cennete koşun. O cennet ki genişliği gökler ve yer kadardır ve muttakiler için hazırlanmıştır. Muttakiler için hazırlanmıştır. Takva sahipleri için hazırlanmıştır. Takva sahibi Allah azze ve celle'nin haramlarından sakınan, emrettiklerini yerine getirendi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladıklarından, nehyettiklerinden sakınan ve emrettiklerini yerine getiren. Takva ilk önce böyle olur. Takva, ilk önce yasaklanılan şeylerden sakınmak ve emredilen şeyleri yerine getirmek olur. Sonra da nafilelerle Allah Azze ve Celle'ye Buhari'de gelen hadiste olduğu gibi yaklaşılır. Takva, Budur. Allah Azze ve Celle ancak takva ehli kimselerden kabul eder. اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ muttaqin Ancak Allah Azze ve Celle ancak <gülüyor> muttakilerden kabul eder diyor Maide Suresinde. Hadid Suresinde bu ayet-i ile bir benzeri var. سَبِقُوا اِلَى min Rabbi رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ Ardıha ki ardı sema ard Rabbinizden mağfirete bağışlanmaya koşuşun ve cennete oranın genişliği gökler ve yer kadardır. Yani insan gökleri ve yerin ne kadar tasavvur edebilir? Ne kadar kestirebilir? Ne kadar zihninde tam bir karar kılabilir? değil. Göklerin ucu bucağı yoktur. Yer ise herkese ancak bir takım bilgilerden yola çıkarak az çok kestirilebilir. Astronomik bilgilerden dünyanın çapı vesaire gibi şeyler. Bunların yani üstesinde bir şey cennet. Allah azze ve celle müttakilere hazırlamış Bu ayette hadis Suresi'ndeki ayette "Üddet lil-lezîne âmenû billâhi ve Allah'a ve Resullerine iman eden kimseler için hazırlandı diyor. Velke fadullah, yü'ti imen yaşa. İşte bu Allah'ın fazladır, lütfudur, dilediğine verir. Cennet Allah'ın bir lütfudur kardeşler. Cenneti elde etmek Allah Azze ve Celle'nin fazladır, lütfudur. Ve Allah'tan istenir. Ves'elullaha min fadli, Allah'ın fazlından isteyin diyor. Aleyhisselatü Vesselam, cenneti istediğiniz zaman Firdevs'i isteyin. Firdevs, Allah'ın lütfunun en yücesi. Ona layık amelleri istemek lazım. Firdevs'e layık amelleri, önce itikadı, tevhidi, sonra da salih amelleri istemek gerekiyor. Allah Azze ve Celle bunları bize nasip etsin. Amin. İşte bu Allah'ın lütfudur. Kime nasip olduysa Allah ona lütfetmiştir. Büyük bir hayır vermiştir. Vallahi zulufadli nazim. Allah ise büyük lütuf sahibidir. Hazinesi geniştir. İstediği herkese verebilir bunu. Yeter ki bizden hakkıyla hakkıyla samimiyetle istemek olsun. Yani isteyelim biz bunu. Allah azze ve celle verecek. Çünkü kendisi diyor ki "Selasar sonrası. Veselullahu min fadli Allah'ın nutfundan isteyin." Allah'tan istemek de bilinçle olur biliyor musunuz? Allah'tan isterken bir kişi nasıl isteyeceğini, ne zaman isteyeceğini, ne isteyeceğini bilmemeli. Onun için dua ile ilgili adab vardır. Bu hadislerde zikredilmiştir ve alimlerimiz Allah'ın nereden razı olsun. Zikretmişler. Mesela dua ederken en önemli adam kıbleye yönelmesidir. Çünkü dua bir ibadet. Ed du'a huve'l ibadet. Dua ibadettir, yani Kıbleye yönelmek, el açmak. Önce Allah azze ve celle'ye hamd ve senada bulunma. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salatü selam getirmek. Bunlar dua'nın adımlarından. Sonra da kişi isteyeceği şeyi ısrarla istemesi ve üç defa zikretmesi ve dua'nın makbul olduğu zamanlarda istenir. Gecenin son zamanlarında, yağmur yağarken, Cuma vaktinde, özellikle ikindiden sonra vesaire. Bunlar makbul zamanlardan bazıları. Allah'ın lütfundan çok istemek gerekiyor. Allah Azze ve Celle imanda öne geçen, iman etmede, İslam'a girmede öne geçen kimseler için yüce bir mekan tayin etmiştir. Onlara bir ayrıcalık vermiştir. Onlara bir özellik vermiştir. Sonradan katılanlar için özellikle İslam'ın o dönemlerinde kalbine tam böyle iman yerleşmeyen kimseler ilklere eza ediyorlardı. Bir takım şeyler konuşuyorlardı onlar hakkında. Onun içindir ki Aleyhisselatü Vesselam'ın Tirmizi'de sahih bir hadiste geldiği üzere şöyle hareket ediyor. Minbere çıkıyor kardeşler ve yüksek bir sesle Ey diliyle Müslüman olan kimseler Kalplerine iman girmemiş olanlar Diliyle İslam'a girmiş Ama kalplerine iman girmemiş olan kimseler Müslümanlara eziyet etmeyin Onları ayıplamayın Onların ayıplarını araştırmayın Kim Müslüman kardeşinin ayıbını araştırırsa Allah da onun ayıbının peşine düşer diyor. Subhanallah. Allah kimin ayıbını araştırır peşine düşerse, onu evinin içinde olsa dahi diyor, kusurlarını böyle dışarıya çıkartır. Ortaya döker. Subhanallah. Kusur araştırmak, ayıp araştırmak çok kötü bir özellik. Allah Azze ve Celle bizi bundan salim kılsın. Eğer bir Müslüman kardeşin kusuru varsa, insanlara zarar veriyorsa ona nasihat etmek gerekiyor. O kusurun peşine düşüp insanlara yaymak olmaz. allah Teala bizi bundan salim ve bereği kılsın. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, bu İslam'ın ilk dönemlerinde öne geçen önde olan hayırlarda yarışan kimselerin kıyamete kadar var olacağını haber veriyor önde olan kimseler olacak birileri öne geçecek vakıa suresinde ve sâbikûne sâbikûn ula'ike'l mukarrabûn onlar öne geçenler ve es sâbikûn -sâbiqûn. önde olanlar üç Üç kimseden, üç grup insandan bahsediliyor Vakıa suresinde. Onlardan en önemlileri öne geçen kimseler, hayırda öne geçen kimseler. O yüzden Allah Azze ve Celle, hayırlarda yarışın, salih amellerde yarışın. Ama bu yarış, hakir görmekle değil, tevazuyla olması gerekiyor. Riya ile değil, gizlilikle olması gerekiyor. Bir, bir insanın ayağına hayır geldiği zaman, eğer onu kaçırırsa o bir daha gelmiyor biliyor musunuz? Bunu ben de siz de az çok yaşamışsınız. Hayır geldiği anda değerlendirirse bir insan o zaman kazanıyor işte. O zaman öne geçenlerden olur. Bu salih amel işlemek, namaz, oruç, sadaka vermek, bir kimseye yardım etmek, silah rahim yapmak vesaire bunların hepsi girer içerisinde. içerisine. Salih ameller diye zikredilenlerin hepsi girer. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu dinin kahramanlarının battalları, battal Arapça bir kelime, kahramanları, komutanları ve ulemasının alimlerinin kıyamete kadar devam edeceği ve Allah Azze ve Celle bu din içerisinde kendi taatini, kendisine itaati gerçekleştirecek filizler meydana getireceğini ta ki kıyamete kadar Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bildiriyor. ebn Ömer'den gelen sahih bir hadiste hadis Ebu Nuaym'in hilyesinde zikrediliyor. Şeyh Albani Rahmetullah Aleyh hadiste sahih diyor. Sahih bir hadis. Diyor ki aleyhissalâtu vesselâm لِكُلِّ <gülüyor> قَرْنٍ <gülüyor> min اُمَّتِ سَابِقُونَ Ümmetimden her asırda ileri geçenler, önde olanlar olacak. Önde gidenler. Tıpkı tıp muhacirler gibi. Tıpkı İslam'a ilk giren kimseler gibi. Kim onlardan olmak istemez? Onlar çok değerli ve şerefli insanlar. Bugün bu ümmet içerisinde, doğuda ve batıda, kuzeyde ve güneyde, İslam beldelerinde gerçekten öne geçen kimseler var. Önde yarışan kimseler var. Cennete sevdalı olan kimseler var. Allah Azze ve Celle onların zümresine ilhak eylesin. Yine bunların içerisinde en önde olan birileri de olacak. Buna işaret eden, delillik eden hadis ise şu. Yine Ebu Naim'in Enes radıyallahu anh'tan rivayet ettiği hadis. Lekulli قَرْنِنْ سَابِقُونَ Her asır için, her asır için bir önde giden vardır. Yani o öne geçenlerin de bir ön, öncesi olacak önde giden olacak. Allah alem bununla burada zikredilmemiş ama benim zihnime gelen o Allahu alem her asırda bir müceddi Allah'ın dinini yenileyici yani reformcu değil sakın yanlış anlarsınız. Unutulmuş şeyleri hayata geçirecek, hakka davet edecek, insanları Müslümanları gafletten uyandıracak bir müceddit bulunacak diyor. İşte bu en önde giden. Allah Azze ve Celle o gibi insanları bizim içimizden çıkarsın, onlardan istifade etmeyi nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, geçen dersimizden elde edilecek ikinci önemli mesele, çıkartılacak ders, Dikkatli davranmak ve tedbir almak davetin, İslam davetinin maslahatının gereğidir. Bu bir zorunluluk. Bunu her insan tam manasıyla kavramayabilir. Kavrayamayabilir. Ancak kendisine nasihat edildiğinde, ikaz edildiğinde tedbirini almalı. Allah Azze ve Celle Nisa Suresinde وَخُذُوا ve وَخُذُوا هِزْرَكُمْ Tedbirinizi alın diyor. Allah'a اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكَافِر۪ينَ اَذَابًا مُه۪ينَا Muhakkak Allah kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamış. Tedbir almak zamana, ortama ve kişilere göre değişir. Nebimiz aleyhissalatü vesselamın döneminde Geçen dersimizde zikrettiğimiz üzere Amir bin Abes radıyallahu anh'ın aleyhissalâtu vesselâm'a gelip bir şeyler sorması, aleyhissalâtu vesselâm'ın da ona verdiği cevap en güzel bir tedbir. O dönem İslam'ın sırrı yayıldığı, gizli yayıldığı, insanların saklandığı, İslam'ın açıktan izhar edilmediği bir dönem. bu Amr bin Abesan'ın kıssası çok güzel bir şekilde ona örnek teşkil ediyor Müslüm'de geçen bir hadis onu uzunca biraz zikretmek istiyorum İnşallah istifade edeceğimiz dersler vardır bu büyük sahabi kardeşlerin cahiliye döneminde insanların sapıklık üzere Delalet, dalalet üzere olduğunu inanmıyor. Öyle düşünüyor. Daha İslam gelmeden. Böyle bir düşüncesi var. İnsanlar putlara ibadet ederken o etmiyor. Ve Mekke'de bir takım haberleri işitiyor. Bir peygamberin geldiğini, bir adamın bir şeyler söylediğini haberini alınca hemen Mekke'ye geliyor. Gizlice kimseye fark ettirmeden Mekke'ye giriyor ve Nebi ve vesselam'ın yanına geliyor. Sen kimsin? Ali Aleyhissalatu vesselam ben Allah'ın nebisiyim. Adam nebi ne demektir dediğinde diyor ki nebi Allah'ın göndermesidir. Yani ben Allah gönderdi diyor. Ben Allah'ın elçisiyim. Peki seni hangi şeyle gönderdi? Sana emrettiği şey nedir dediğinde aleyhissalatü vesselam beni akrabayı ziyaret putları kırma, Allah'ı birleme ve ona hiçbir şeyi ortak koşmama üzere gönderdi. Akrabayı ziyaret. O dönemde akraba ilişkilerinin kesildiği, bittiği bir dönem demek ki. Bunu canlandırıyor aleyhissalatü vesselam. Tevhidle ahlak yan yana. Tevhid ile ahlak yan yana. Bir insan tevhid, tevhid ehli olabilir. Tevhid günahlara kefarettir hadislerde anlatıldığına göre. Ama ahlak olmazsa tevhidten tam istifade edemez bir insan. Ahlak olur da tevhid olmazsa hiçbir şey istifade edemez. Allah'a şirk koşarsa hiçbir şey istifade edemez. Onun için ahlakla tevhid birbirinden ayrılmaz bir parçadır. Bunun üzerine emir bin, abese, sırat ve sırama kaç kişisiniz diyor. Ale sırat ve hür de var, köle de var. Diyor. İşte burada cevap alınacak ders burada. Kimlerin olduğunu isim isim zikretmiyor. Neden? O dönemde gizli bir hareket içerisinde insanlardan, müşriklerden, ileri gelenlerden korkuyorlar. Kendilerine ezanın, cefanın gelmesinden korkuyorlar. Çünkü Kureyş Ali Vesselam'a ve İslam'a yeni gelen dine karşı cüret göstermiş, saldırıya ve taarruza geçmiş bir konumda. Orada işte Aleyhisselatü Vesselam tedbirine, isim zikretmiyor. Gerçekten de hür de var, köle de var derken, kastedilen hür, Abu Bekir radıyallahu an, köle de Bilal Habesir radıyalla. Hiçbir şekilde yalan değil. Ama Aleyhisselatü Vesselam yedi yerince tedbirini alarak cevap veriyor. Bunun gibi birçok yerde maslahat gereği tedbir almak gerekiyor. Bunun üzerine amur. Allah Azze ve Celle kendisini kalbini İslam'a açmış ya ben de sana tabi oluyorum diyor. Benle beraber hür ve köle var deyince ben de sana tabi oluyorum diyor. Aleyhisselatü Vesselam sen buna güç yetiremezsin. Yani sen buna katlanamazsın diyor. Böyle bir dönemde. İn, benim ve insanların halini görmüyor musun diyor. Çıktığı sıkıntıları işaretle. Şimdi ehline dön, ailenin yanına dön. Ben ne zaman galip gelirse ortaya çıkar da muzakdar olursam o zaman bana geldi. Amir ibn Abad'da memleketine dönüyor. Sonra Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında haberleri gözetlemeye devam ediyor. Medine'den, Yesrib'den Yesrib, Kur'an'da Medine'nin ismi olarak zikredilir. Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye Hicret etmeden önce isim Yesrib'ti. Yesrib. Yesrib'in haberlerini gözetlemeye devam ediyor. Oradan bir grup gelince, şu yeni bir din iddia eden adam nedir, onun durumu nedir diye soruyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkında bilgi edildi. Oradan gelen grup da, Aleyhisselatü Vesselam'ın dinine insanların hızla girdiğini ve kavminin onu öldürmek istediğini ancak muvaffak olamadığını haber veriyor. Ondan sonra Amir ibn Abes'e bu haberi alınca doğru Medine'ye gidiyor. Medine'ye geliyor ve Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında beni tanıyor musun diyor. Aleyhisselatü Vesselam, tabii ki diyor. Mekke'de karşılaştığımız şahitsin sen diyor. Onu tanıyor. Orada artık Amir bin Abesel zaten Müslüman olmuştu. Bundan önce. Hemen bana diyor namazdan haber. Burada kendisinin ihtiyacı olduğu bir ilmi soruyor. Bilgiyi soruyor. İnsanın ihtiyaç hissettiği ilk bilgi neyse onu sorması gerekiyor. Neye ihtiyaç hissediyor? Evvelen, acilen onu sorması gerekiyor. Bu faydalı bir ilimdir. Namazsa namaz, abdestse abdest. Önce namazı soruyor, aleyhissalatü vesselam onu güzelce tarif ediyor. Sonra abdesti soruyor, yine aleyhissalatü vesselam onu güzelce tarif ediyor. En lazım olan şeyleri soruyor, bakın dikkat edin. İlim sormak da böyledir. Kişinin ihtiyaç hissettiği şeyi sorması gerekiyor denemek için yahut tartışmak için yahut bir başka amaçla gösteriş için soru sormak doğru değil. Aleyhissalatü vesselam ona namazı dedik ya uzunca tarif ediyor. Oralara girmeyeceğim. Sonra <gülüyor> abdesti tarif ediyor. Abdesti tarif ettikten sonra, işte bu şekilde abdest alırsan diyor, annenin seni doğurduğu gün gibi günahsız olursun diyor. Aleyhisselatü vesselamın tarif ettiği, abdesti alan bir kimse, Allah için niyetlenerek, onun emrettiği şekilde abdest alan bir kimse, müjdeye bak, annesinden doğmuş gibi günahsız oluyor. Kim, kim buna muvaffak olabilir? Kim bunu yapmak istemez? Aslında hayır kapılar o kadar çok ki öncelikle onu öğrenmek sonra da yaşamaya çalışmak gerekiyor. En azından her zaman olmasa da şöyle insanın kararlı olduğu özellikle müsait olduğu ben şu ibadeti hakkıyla yerine getireyim dediği zamanda çok iltizam göstermeli. Belki de o tek bir ibadet onun kurtuluşuna vesile olacak. Belki de o tek bir, tek bir vakitte yapacağı ibadetten tam kamil bir sevap elde edecek. Allah Azze ve Celle bu şekilde ibadetin hazzını almayı nasip etsin. Bu Amr ben Abesa'nın kıssası radıyallahu anh, Müslim'de ve diğer hadislerde geçer. Oralara inşallah müracaat ederseniz bulursunuz. Kardeşlerim, bu kıssadan e, alınacak dersi arada zikrettik. Dediğim gibi, aleyhissalatü gösteren bir tedbir alın. Orada isimleri açıkça zikretmiyor. Bu İslam'ın, İslam davetinin ve İslam mücadelesinin bir gereği. Özellikle başta bulunan kimseler, insanları yönlendiren kimseler buna çok dikkat etmelidir. Allah Azze ve Celle bu hususta bize yardım etsin. Üçüncüsü, geçtiğimiz dersten istifade edilecek üçüncü ders, ilk Müslümanlar kardeşler, vahye, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ve Kur'an'a sımsıkı sarıldılar. Cebrail'in gelmesi, onların hayatında önemli bir değişiklik yaptı. Onların samimiyetleri, birbirlerine olan sıcaklığı arttı. Nereden biliyorlardı Cebrail'in gelişini? Çünkü Cebrail aleyhisselam vahiy getiriyor. Aleyhisselatü vesselama iman ettiler ya, Allah azze ve celle'nin kelamının Cibril tarafından, aleyhisselam tarafından getirildiğine iman ettiler ya, işte o Cibril'in gelmesi, ilk vahyin başlamasıyla iman edenler arasında bir sıcaklık, samimiyet, ülfet peydah oldu. Onların ümitleri arttı. Karanlıklar içerisindeki karanlıklar içerisindeki durumları, sıkıntıları bu vahyin nuruyla adeta aydınlandı kardeşler. Allah Azze ve Celle onların sıkıntılarını bu vahiy ile Cebrail Aleyhisselam'ın gelişi ile sıkıntılarını giderdi. Hafifletti. Onlar bu Cibril Aleyhisselam'ın inişini, bu vahiyin gelişini yakinen hissediyorlar. İlk Müslümanlar. Düşünsenize kimse yok. Birkaç kişi vahiy geliyor. Aleyhisselatü Vesselam bir şeyler anlatıyor. Vahiy an be an geliyor. Gelişini, emredilen şeyleri hemen sıcana sıca sıcağı sıcağına hissediyorsunuz ve öğreniyorsunuz. Bu insanın kalbinde büyük bir değişikliğe sebep oluyor. İşte ondan, ondan dolayı bu ilk Müslümanlar bunu çok güzel yaşadılar. Ve biliyorlardı ki kendilerinin hakkında Semada bahis sahpalıyordu. Gök yüzünde onlardan bahsediliyordu. İlk Müslümanlardan bahsediliyordu gökyüzünde. yüzünde. Meleil alada, melekler içerisinde. Çünkü onlar çok değerli insanlar. Herkese nebi Ali sallallahu ve da sımsıq sarıldılar. Çünkü o en yüce bir örnekti. Onun için Allah azze ve celle ahsap suresinde: نَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ üslüte, hassaslı, lümen, kana, yrdulah, ve yama, alahar, ve yemin olsun ki Allah'ın Rasulünde sizin için en güzel örnekler vardı. Allah'a ahiret gününe iman eden ve Allah'ı çokça zikreden kimseler için, o onlar için en büyük kudve, en büyük örnekti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'ana gelince. Kur'an'a aynı şekilde sarıldılar. Yani gelen o vahye, kendilerine gelen o Kur'an'a sımsıkı tutundular. Gurbet hayatlarında o Kur'an onlar için en büyük teselli oldu. Kur'an'ı okumaları, onu idrak edip öğrenmeleri. Rablerinin, meliklerinin kelamıyla adeta yetindiler onlara yeterli geldi. Bütün acılara, bütün sıkıntılara rağmen. Kur'an bir tesellidir. Kur'an gönüllere bir şifadır. وَلِنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz Kur'an'dan şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor. İşte bu Kur'an'la kardeşler, o ilkler Babalarının dinlerinden ayrıldılar. Adetlerinden, örflerinden, atalarının adetlerinden, örflerinden ayrıldılar. Her şeylerinden ayrıldılar. Kur'an oyu önüyle furkandır. Hakla, batılı ayırt dedi Allah Azze ve Celle batıl, İslam'a muhalif adet ve örflerden Kur'an'a, sünnete uygun, İslam'a uygun örf ve adete dönmeyi nasip etsin. Birçok insanın müptela olduğu bir musibet örf ve adetinden vazgeçemiyor. Bunun içerisinde ben de dahil. Bizler de dahiliz. Bilmediğimiz bir şekilde. Bildiklerimizden şiddetle sakınmaya çalışıyoruz. Ama bilmediğimiz bir şekilde dahil oluyorsak bundan dolayı Allah'ın affını istiyoruz. Hiçbir şekilde nefsimizi temize çıkartmamalıyız. اِنَّ النَّفْسَ لَا اَمَّارَتُمْ بِالسُوا اِلَّا مَا Rabbi رَبِّي ki nefis insana kötülüğü emreder. Ancak Rabbimin rahmet ettiği müstisna. Örf ve adetlere bulaşıyor insan bir şekilde. Allah Azze ve Celle salim kılsın. Allahu Teala arzumuzu İslam'ın Kur'an'ın sahih sünnetin arzusuna tabi kılsın. Amin. Yusuf Suresi'nde Allah Azze ve Celle Elif Lam Ra Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Ra. Tilke ayatul kitabil mubin. İşte bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Elif Lam Ra harf-i mukatta dediğimiz harfler. Bunların manası müteşabih diye inanıyor. Ehli sünnet vel cemaatten bir grup alimler böyle söylemişlerdi. Bunlar hakkında konuşanlar da vardı. Ama en güzeli Allah azze ve celle'ye havale etmekti. İnna <gülüyor> enzalnâ inne enzalnâl-Kur'ânen Arabiyyen le'allekum ta'kilûn. Biz onu diyor Arapça bir Kur'an indirdik umulur ki akıl edersin düşünürsünüz. Biz sana diyor, en güzel kıssaları hikaye diyoruz. Burada Allah Azze ve Celle, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına gireceği için, biz sana en güzel kıssaları anlatıyoruz. Gerçekten Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası, bekar gençler için çok önemli bir ders, çok önemli bir ibret olan bir hikaye. İyice okunması, tefsirinin, Tefsirinin iyice öğrenilmesi gereken bir sure. Başlı başına Yusuf Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Onun kardeşlerinden, babasından, başına gelen olaylardan bahsediyoruz. Evet. Nahnu nagusu aleke asan al gasas bima uhiya ileke. Hadi Kur'an. Bu Kur'anla, vahyettiğimiz şeylerle sana en güzel kıssaları anlatıyoruz. Ve kunte Min قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ Muhakkak ki sen önceden habersizdin. Yani bunlardan haberin yoktu. Aleyhissalatu vesselamın geçmiş ümmetlere dair bir haberi yoktu. Ta ki Kur'an ona haber verinceye kadar. Cibril haber verinceye kadar. Kur'an bu yönüyle ilk Müslümanların sımsıkı tutunduğu gibi onlar bizim kadar Kur'an'ın hepsine belki de vakıf değinlerdi. Çünkü Kur'an'ın tamamı daha inmemişti ilk Müslümanların yanında. Ve Kur'an tamamlanmadan şehit olanlar vardı. Allah Azze ve Celle'ye kavuşanlar vardı. Ama onlar o kendilerine gelen vahyasımsıkı tutundular. <gülüyor> Bu hususta Kur'an'la ilgili çok önemli bir hadis var. Bunu zaman zaman zikrediyoruz. Tekrar zikretmekte fayda görüyor. İbn-i Maci'de sahih bir hadis. Aleyhisselatü vesselam Enes'in rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Muhakkak ki Allah'ın ehil kulları Allah ehli kimseler vardır diyor. Ashab soruyor. قالوا menhum, ya يا رسول ey Allah'ın resulü onlar kimlerdir? Hemen soruyorlar. Çünkü onlar hayırda öle geçmek istiyorlar. Testabul hayrat. Bu ayetin mucibini yerine getirmek istiyorlar. Menhum? Kim onlar? Biz de onlardan olalım istiyorlar. Aleyhissalatu vesselam diyor ki: Hum ehlü'l-Kur'an. Onlar Kur'an ehli kimselerdir. Ehlullah ve hâssatuh. Onlar Kur'an ehli kimselerdir, Allah ehli kimselerdir, Allah'ın has kullarıdır Allah'ın özel kullarıdır. Kur'an ehli olmak, Kur'an ehli olmak Allah'ın özel kul olmak. Allah'ın değer verdiği kimse olmak. Ama bu Kur'an ehli olmak sadece kuru kuru okumak değil kuru ya çatır çatır ezberden okumak değil. Sözüm o kimselere. Hem okumak, hem ezberlemek, hem de haram ve helallarına göre hareket etmek. Emrettiği şeyleri yerine getirmek. Yasakladığı şeylerden sakın makl olun. Aleyhisselatü vesselam üç kişiye tazim Saygı Allah'a tazimdir diyor. Adil hükümdar. Adil hükümdar. Kur'an'ın, Kur'an'ın hafızı olan kimse, hafız kimse. Ama hadisin içerisinde geçtiği kadarıyla, hatırladığım kadarıyla, Kur'an'ın içeriğini, gereğini yerine getiren, helalini helal, haramını haram sayan, bilen, buna göre yaşayan hafız kimselere saygı göstermek. Ve İslam üzere saçı başı ağarmış yaşlı kimselere saygı göstermek Allah'a saygıdandır diyor. Sübhanallah. Hadis Ebu Davud'den ve sahihtir. Kur'an ehlini kardeşlerim yüceltir. Kur'an ehlini hem bu dünyada hem de ahirette aziz eder. Kur'an kimseye, Müslüman bir kimseye şefaatçi olacaktır. Aleyhisselatü vesselam öyle söylüyor. Kur'an bir kimsenin ya lehinedir ya da aleyhinedir. Lehine nasıl olur? Onun gereğince amel ederse bir kimse inandığı şekilde lehine olur. Eğer inandığı şekilde şey Kur'an'da geldiği üzere amel etmezse o zaman da aleyhine olur. Bildikleri şey Kur'an'dan öğrendikleri ve ezberledikleri şey kişinin aleyhine olacak. Ya Rabbi Kur'an'ı bizim lehimize kıl. Bizim için Kur'an'ı ahirette şefaatçi eyle. Aleyhissalatu vesselam bir diğer hadiste Sahih-i hadiste, Yarın kişi Kur'an'ı okuyacak ve her bir ayet mertebe her bir ayet karşılığında bir mertebesi artacaktır diyor. Oku ve yüksel denilecek ona. Kur'an bu kadar değerli. Ne kadar Kur'an'a zaman ayırıyoruz? Herkes kendi nefsini hesaba çeksin. Bunun içerisine ben de dahilim. Ne kadar Kur'an'a zaman ayırıyoruz? Özellikle geceleri Özellikle sabah vakitlerinde Ne kadar ayırıyor Dinlemeye Yahut okumaya Yahut da içeriğini öğrenmeye Allah Azze ve Cel İlk Müslümanlar gibi sımsıkı sarılanlardan eylesin Onların samimiyetini bize nasip etsin Evet bu <gülüyor> Salihlerin önceki geçen tarihlerin ifadelerine göre Kur'an'ın bakın ne özellikleri var Kur'an Allah'ın <gülüyor> kitabı onun içerisinde sizden öncekilerin yani geçmiş ümmetlerin ve sizden sonrakilerin haberleri vardır diyorlar yani kıyamete kadar gelecek bazı olaylara işaret ediyor. kıyamet vaktinden haber veriyor Kıyametin dehşetinden haber veriyor. Cennet ve cehennemden bahsediyor. Dolayısıyla bizden sonraki haberleri, bizden sonra olacak, vaki olacak şeylerden haber veriyor. Kur'an, sizin aranızdaki şeylerde hüküm vericidir. Kur'an, fasıldır. Hezil değildir. Yani Kur'an, hakla batılı ayırt eden, isabetli hak bir söz ama şaka, oyun ve eğlence boş bir söz değildir. Kim cabbarlığından, zorbalığından terk ederse Allah onu, yani Kur'an'ı terk ederse Allah onu helak eder. O sırat-ı Dost doğru yoldur. Özlem, istekler. Özlem ve istekler zayi olmaz kaybolup gitmez Kur'an'la lisanlar Kur'an'da karışmaz Kur'an'la karışıklık hasıl olmaz okumadaki karışıklığı kastetmiyoruz ve alimler ona doyamazlar diyor Allahu akbar alimler Kur'an'a doyamazlar onu gece ve gündüz okurlar bel huve ayatun بَيِّنَاتٌ fi سُدُورِ الَّذ۪ينَ اُوتِ الْعِلْمِ Bilakis onlar apaçık ayetlerdir. İlim sahibi, alimlerin göğüslerinin içinde, kalplerinin içerisindedir diyor. Allahu Ekber. Onlar, alimler ona doyamazlar. Ne kadar meşgul olsalar da Kur'an'ı ihmal etmez onlar. Öyle alimler biliyoruz ki, öyle... Onların, alimlerin başı bir kere sahabiler gecelerini Kur'an'la geçiriyor. Allah Azze ve Celle onlar gibi hareket etmemize nasip eylesin. Kur'an'ı reddetmek onu eskitmez. Ondan hiçbir şey eksiltmez. Kur'an'ın acayiplikleri böyle hoş ve latif olan şeyler tükenmez. Cinler bile işittiği zaman ona hayret etmişlerdir ve dinlemekten geri duramamışlar. Bırakıp gidememişlerdir cinler. Allah Azze ve Celle İnna Semihna Kur'anen acaba cinlerden bahsederken muhakkak ki biz acayip yani çok hoş hayret edilecek bir Kur'an dinledik diyor cinler. İlk dinlediklerini. Yehdi ile fa Nabi, doğruya hidayet eder, doğruyu gösterir. Biz ona iman ettik. o nüshu bir Rabbine ve biz Rabbimize şirk asla koşmayacağız diyorlar. dinleyen cinler öyle diyorlar. Hem cinlerin hidayeti, hem de onların azgınlıklarının en büyük. En büyük kırıcısı, önüne geçisi, geçicisi insanlar için en büyük tedavi Kur'an'dır. Alimler hep Kur'an'la tedavi etmişlerdir. Ruh hastalarını, yani cinlerden ve şeytanlardan kaynaklanan ruh hastalarını. Çünkü Kur'an şifadır. Kim Kur'an'la konuşursa doğru konuşuyor. Kim onunla amel ederse ücretlenir. Yani ecrini alır, sevabını alır. Kim Kur'an'la hükmederse adil olur. Kim Kur'an'a davet ederse sırat-ı müstakime dost doğru yola hidayet edilir. O yol üzer olur. Allah Azze ve Celle hakkıyla Kur'an'a sahip çıkan onun gereğince amel eden ve hayatını İslam'a adayan cenneti firdevsi kazanan kullarından eylesin. Amin. Bu hususta sıkıntı çeken, işkence gören, Allah'ın dini hususunda her şeye katlanan, dininden vazgeçmeyen, dini uğrunda mücadele veren, dünyanın her bir yanındaki kardeşlerimize sebat versin. Onları gök ve yer ordularıyla desteklesin. Amin. Allah azze ve celle onlara muvaffakiyet versin. Meleklerle onları güçlendirsin. Amin. Ve bizleri de onların zümresine ilhak eylesin. ve Allahu aleyhi ve sallallahu ala nebiyina ve ta'ala. ve bihamdihi. Eşhedü en ve ve